Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve Rabbil alemin. Esselatü ve selamu aleyke ya seyyidil evveline ve lakirin. Ve ila cembil enbiyeyi ve l-murserim. Ve ila cembil evliyeyi. Ve elhamdülillahi ve Rabbil alemin. Bugün inşallah Allah'ın El Hafiz ismini beraber anlamaya çalışacağız. Dün midem biraz rahatsızdı, sancı yapıyordu yani. Bu arada namazdan hemen sonra aşağıya inip bir iğne yapıştık. Bu arada hafiz ismiyle ilgili ayetleri çıkarmıştım. Bütün o sancıyla beraber yani. Niye bunu söyledim? Çünkü Allah'ı ciddiye alıyoruz. Çünkü kardeşlerimizi ciddiye alıyoruz. Dolayısıyla aslında kendimizi ciddiye alıyoruz. Arkadaşlar gördüğün akşam namazda da sehbet ettik. Hepsi sancısından sancısındandı. Ama genel olarak kardeşlerimiz hiçbir şey fark etmedi. Sohbeti yaparken de aynı halde Ama huzurda durunca iş bitiyor yalnız. Bunu kardeşlerimiz için söyledim. Böyle bir halde ne yapıyoruz? Hiçbir şeyi ihmal etmeden devam etmeye çalışıyoruz. Kardeşlerimizle beraber olmaya, Rabbimizi anlamaya, tanımaya devam ediyoruz. Mazeret göstermiyoruz yani. Eğer arkadaşlar keyfi olarak dinlemeye gelmiyorsa veya dinlemek için çabasını, gayretini sarf etmiyorsa, kendi kendine mazretler üretip ben müsait değilim diyorsa, kendini hesaba çekmelidir. Evet, kendini hesaba çekmelidir. Veya buraya geldiği halde dinlemek için çabasını, gayretini sarf etmiyorsa kendini hesaba çekmelidir. Eğer bizden daha güzel biliyorsa zaten bize ihtiyacı yoktur. Buraya girmesine de ihtiyacı yoktur, muhtaç değildir. Rabbimizi tanımaktan daha büyük bir ilim yoktur, bir bilgi yoktur. Onu tanımaktan daha güzel bir ilim yoktur, bir bilgi yoktur. Olmaz. Mesela şu ana kadar yazılmış yaklaşık Esmaül Hüsna ile ilgili 100 tane kitap vardır. Arkadaşlar alsınlar baksınlar eğer bizim anlattıklarımız orada varsa oradan öğrensinler. Biz iddia ediyoruz ki böyle bir şey yoktur diyoruz. Bu durumda bu Allah'ın bir ikramı demektir. Eğer bu ikramı almak için çabamızı, gayretimizi sarf etmiyor, fedakarlık yapamıyorsak, Kendi kendimize sormamız lazım. Ben Rabbimi bu kadar mı seviyorum? Onu tanımak için çabam gayretim bu kadar mıdır? Demelidir. Resul Efendimiz buyuruyordu. Allah'ın 99 ismi vardır. Kim onları tahsil ederse cennete girer. Cennetin anahtarı yani. Neden? Eğer tahsil ederse, onu anlarsa, Rabbini tanırsa, onun güzelliğiyle güzel olursa o zaten onun gönlü cennet olur, o zaten cennete girer. Cennete girmiştir buyurdu. Dehale cenne buyurdu. Cennete girdi. Onun gönlü cennet oldu. Buradayken de, hayatı yaşarken, dünyadayken de ona bakan mutlaka cenneti görür. Cennet gibi bir gönülü görür cennete layık birini görür. Yoksa mesele tespih elini alıp Allah Allah demek değildir. Ya da Allah'ın isimlerini saymak değildir. Resulullah Efendimiz Aleyhissalatu vesselam insanları madene benzetmişti. Maden insanlar madenler gibidir buyurdu. Kimisi Altın gibidir, kimisi demir gibidir, kimisi bakır gibi, kimisi gümüş gibi, kimisi de teneke gibidir. Kimisi de mücevher gibidir buyurdu. İnsanın kalitesini belirleyen şeylerdir Allah'ın isimleridir. Allah'ın ondaki güzelliğidir. Eğer güzellikten, Allah'ın güzelliğinden nasibini almamışsa o paslı teneke gibidir. Ne kadar Allah ile güzelleşmişse, yani ne kadar Rabbini el-esmaül hüsnasından tanımışsa, onun güzelliği ne kadar onun gönlüne tecelli etmişse, onunla güzelleşmişse, o kadar kaliteli insan olur. Hazreti insan olur yani. Aynı şey ibadetler içinde geçerlidir. İnsan ne kadar kaliteli ise ibadeti de o kadar kalitelidir. Yani teneke gibi birinde, altın gibi bir namaz beklemek, Boşunadır. Benim namazım altın olsun demek boşunadır. Orucum altın olsun demek boşunadır. Namazının altın olabilmesi için senin önce altın olman lazım ki senden meydana gelen, senin yapmış olduğun ibadetinde altın olsun. Arkadaşlar da görüyor ki bizim bütün derdimiz insanın kalitesini arttırmaktır. Onu kaliteli insan yapmaktır. Yoksa kendisi kaliteli değilse kaliteli iş yapmaya çalışıyor. Bu bir mana ifade etmez. Bu mümkün olmaz yani. Bunun için de mutlaka emek gerekir, çaba gayret gerekir, bedelini ödemek gerekir. Yani saf altın olma, mücevher olmanın bedelini ödemek gerekir. Kaliteli insan olmanın bedelini ödemek gerekir. Bu da fedakarlıkla mümkündür, çaba gayretle mümkündür. Onu dert edinmek de mümkündür. Evet, bugün Allah'ın el-Hafiz ismini beraber anlamaya çalışacağız. Hafiz demek, muhafaza eden demektir. Koruyan demektir. Koruması anlaşılamayacak kadar büyük olan, azim olan demektir. Allah yaratmış olduğu her şeyi korur. Nasıl ki Hifzuhuma ve Huval Aliyul Azim buyurduğu Allah yerleri, gökleri muhafaza eder. O Aliy ve Azim'dir. Yüceler yücesidir. Evet, azamet sahibidir. İnsanı muhafaza eder. Önünüzden, arkanızdan sizi evet, muhafaza melekleriyle koruruz buyurdu. Melekler de önümüzden ve arkamızdan bizi korur ve muhafaza eder. Aynı şekilde yaptıklarımızı kiramen katibin dediğimiz melekler yazar, muhafaza eder. Hafiz olarak Allah yeter. Ama kul kendi seviyesinden bunu anlasın diye bunu böyle yapıyor. Yani kulum seni ciddiye alıyor. Bunu bil. Bunun farkında ol, buna iman et. Seni öyle başı boş bırakmamışım. İnsan da kendini muhafaza etmelidir. Yani Allah'ın hafiz ismi insanda da tecelli etmelidir. İnsan kendini muhafaza etmelidir. Öncelikle neyi muhafaza etmesi lazım? Emanetlerini, Allah'ın kendisine emanet ettiğini. Emaneti göklere, yerlere, dağlara yükledik ama onlar onu yüklenmekten çekindi. Ama insan bunu yüklenmekten çekinmedi, bunu yüklendi. Bu durumda önce insan Allah'ın kendisine nefrettiği ruhu, emaneti muhafaza etmesi lazım, koruması lazım yani. Korumasa ne olur? Korumasa kaybeder. Korumak için onunla beraber olmak lazım. Allah'ın bize nefettiği o ruhla beraber olmamız lazım. Onun güzelliğini sevmemiz lazım. Onun güzelliği el esmaul hüsnadır. Hani peygamber gibi adam diyoruz ya, bu gerçek. Allah'ın nefrettiği o ruh, Resulullah Efendimiz'in ruhunun ta kendisidir. Herkes peygamberini içinde taşıyor aslında. Bunun farkında olsa da olmasa da bunu içinde taşıyor. O olunca, Allah'ın kendisine nefetiği ruh olunca ne olur? Elbette ki peygamber gibi olur. Ayrı gayri yok yani. Bir, bunun içinde onu koruması lazım, dışarıdaki etkenlerden koruması lazım, şeytandan koruması lazım, nefsin arzularından isteklerinden, bedenin arzularından isteklerinden onu koruması lazım, muhafaza etmesi lazım, lekelenmesine müsaade etmemesi lazım, Perdelenmesine müsaade etmemesi lazım. Leke gelirse onu temizlemesi lazım, perde gelirse onu kaldırması lazım. Daima her zaman Allah'ın huzurundaymış gibi bir hayatı yaşaması lazım ki onu koruyabilsin. Daha doğrusu kendini koruyabilsin. O kendisidir çünkü. Onu Hazreti insan yapan O'dur. Meleklerin secde ettiği O'dur. En yüksek makama çıkabilecek olan odur çünkü. Evet, İnsanın gönlünü koruması lazım. Gönlün yeri aşktır, muhabbettir. Ama insan isterse her türlü sevgiyi oraya doldurabilir. Böyle bir hakka da sahiptir. Allah ona irade vermiş, tercih etme hakkı vermiştir ama orası Allah'a ait olmalı. Allah'ın sevgisine, imana ait olmalıdır. Eğer imana ait olursa, Allah'ın sevgisine ait olursa, gönlümüzü Allah'ın sevgisiyle doldurursak ne olur? Hayatı imanlı olarak yaşarız. Bir mümin olarak yaşarız. Yapacağımız her şey bizim için ibadet olur dolayısıyla. İnsanın aklını muhafaza etmesi lazım. Aklını, hafızasını muhafaza etmesi lazım. Hafızaya hangi bilgileri kaydettiğini, neleri ona muhafaza ettirdiğine bakması lazım. Acaba bilgimiz arasında, bilgimiz içinde, bilgilerimiz içinde ne kadar Allah'ın ayetleri vardır? Ne kadar Resulullah Efendimiz'in hadisleri vardır? Buna bakmamız lazım. Eğer rastgele oraya bilgiyi doldurursak, doğru yanlış bilgiyle orayı doldurursak ne olur? Onu muhafaza etmiş olmuyoruz. Onu kirletmiş oluyoruz. Kirli bir bilgiyle kirletmiş oluyoruz yani. Evet. Allah hafizdir, kurun da hafiz olması lazım. Kime göre? Allah'a göre. Aynı şekilde bedenini muhafaza etmesi lazım. Elini, ayağını, gözünü, kulağını, dilini, dudağını, bütün azalarını muhafaza etmesi lazım. Yanlıştan, günahtan. Zülüm etmekten, koruması lazım. Kendi kendine zulüm etmekten, başkalarına zulüm etmekten, koruması lazım. Eğer böyle yapmazsa, Allah'ın hafiz ismi tecelli etmemiş olur. Muhafaza etmiyor çünkü. Korumuyor kendini. Kendini korumayınca, korumasız kalır. Bu durumda, şeytan, onun gönlünü, kalbini onun aklını ne yapar? işgal eder. O artık onu koruyamaz. Bir de bakar ki şeytana ait olmuş. Koruyamadığı içindir bu. Bunun içinde Allah ayet-i kerimede Allah'a karşı takva sahibi olun. Sadıklarla beraber olun. Hep beraber korunun. Birbirimizi koruyun. Eğer bulunduğumuz yerde bizi şeytana davet ediyorlarsa, yanlışa, günaha davet ediyorlarsa, küfre, şirke, isyana davet ediyorlarsa, bizim kendimizi orada korumamız mümkün değildir. Kendimizi koruyamayız. Ama bulunduğumuz yerde bizi Allah'a davet ediyorlarsa, Allah'a itaate, Allah'ı sevmeye, Allah'a teslim olmaya, Allah'a iman etmeye davet ediyorlarsa, yanlıştan da men etmeye, korumaya çalışıyorlarsa, işte orada sadakatimizi koruyabiliriz. Allah'a karşı sadık olabiliriz. İnsanın bir de Allah'a abdiyetini, kulluğunu koruması gerekir. Her anda ona abdolmaya çalışması gerekir. Nerede abdolabiliyorsa yeri orasıdır. İbadetini koruması gerekir. Allah buyuruyor zaten ayetleri okurken hep beraber anlayacağız. Namazını koruması gerekir. İbadetlerini koruması gerekir. Yani i̇badeti korumak ne demek? Allah'ın istediği gibi ibadeti yapmak. Allah namaz için buyuruyordu ayet-i kerimede. Allah namazı bütün kavimlere, bütün peygamberlere, kavga kavimlerine emretmiştir. Onlar namazlarını muhafaza edemediler buyurdu. Koruyamadılar. Onlar namazı zayi ettiler. Zayi etmek demek, namazı kılmamak demek değil. Namazın içini boşaltmak demektir. Namazın ruhunu öldürmek demektir namazı miraj olmaktan çıkarmak demektir. Takvidi yapmak demektir. Namazı zayi etmek. Onun için Allah müminleri emrediyor, namazlarınızı muhafaza edin buyuruyor. Namazınız namaz olsun. Eğer işi boş bir namazsa, İstediğin kadar onu çok kıl. Her gece bin rekat kıl. O sana fayda vermez. Ama muhafaza ettiğin bir namazsa iki rekat olsun. Allah ile arandaki perdeyi kaldırır. Allah bir de emanetleri muhafaza etmeyi emreder. İnsan kendi kendisine emanettir. Allah'ın kitabı insana emanettir. Allah'ın Resulü insana emanettir. Bir de bunları koruyup ne yapmalıdır? Muhafaza etmelidir. Eğer siz yüz çevirirseniz, yüz çevirmek, dinlememek demektir, ciddiye almamak demektir inkar edip reddetmek demektir. Veya anlamış gibi yapmaktır. Öğrenmiş gibi yapmaktır. Bilmeden, anlamadan, öğrenmeden bildim demektir. Eğer siz yüz çevirirseniz. Taha eblaktu kum ma ursiltu bihi Resulullah Efendimiz buyuruyor. De ki onlara ben size gönderilmiş olduğum tebliğimi vazifemi yaptım. Allah'ın ayetlerini size tebliğ ettim. Ve istakhlifu Rabbi kavmen gayrakum. Eğer siz yüz çevirirseniz Allah sizin yerinize başka bir kavim getirir. ولا تدرون a. sizin yüz çevirmiş olmanız Allah'a bir zarar vermez İnne Rabbi alay kulli şeyin Hafiz Rabbim her şey üzerinde hafizdir. Her şeyi muhafaza edendir. Bununla beraber sizin yaptıklarınızı da muhafaza edendir. Yani sizin yaptıklarınızı önünüze getirir. Allah katında hiçbir şey kaybolmaz. Öğrendiğimiz kadarıyla ne dediler? Canlı varlıklar, cansız varlıklar dediler. İradeli varlıklar, iradesiz varlıklar dediler. Ama Allah öyle söylemedi. Başkalarının biz biliyoruz, alimiz, bilim adamıyız diye bir şeyler eğer birileri söylemişse, Allah başka bir şey söylediyse ne diyoruz? Sadakallahu azim diyoruz. Değil mi öyle? Allah doğruyu söylemiştir. Azim olan Allah doğruyu söylemiştir. O azimdir. Onun bilmediği bir şey yoktur. Doğru onu söylediğidir. Gerisi, gerisi yalan söylemiştir. Yani biri Allah'a rağmen Allah bir şeyi kullarına öğretirken başka biri çıkıp bir şey söylüyor. Ondan daha saygısız, ondan daha edepsiz kim vardır? Ondan daha kafir kim vardır? Ondan daha aşağılık kim olabilir? Kendi yaratılışına bakmadan ben Allah'tan daha çok biliyorum demiş olmaz mı o? Evet. Allah bütün varlık Rabbini hamd ile tesbih eder buyurdu. Hepsi Allah'ı biliyor dedi. Tanıyor dedi ve hepsi iman sahibidir. İradeli varlıklar dışında hiçbir varlık Allah'a isyan etmemiştir. Asi olmamıştır. Resulullah Efendimiz buyuruyor. Sahabeden biri sormuştu. Ya Resulallah İlk defa ne zaman peygamber olduğunu anladım? Buyurdu ki Ben Hira'ya giderken yoldaki taşlar, yol kenarındaki kayalar "Esselamu aleyke ya Resulullah" diye bana selam veriyordu. Oradan anladım ikinci. Taşlar ona selam veriyor. Allah buyururdu zaten. İnsanın kalbi katılaştı, taş gibi hatta taştan daha katı. Çünkü öyle taşlar var ki yarılır, içinden ırmaklar akar, yarılır, su kaynar içinden. Öylesi de var ki Allah korkusundan yukarıdan aşağı yuvarlanır. Allah korkusundan aşağı yuvarlanıyor. Benim yukarıda durmam doğru değil diyor. Dağın tepesinden aşağı yuvarlanır. Niye bunu söyledim? Bütün varlığın bir hafızası vardır, hafıza. Onu kaydediyor. Yani bir ibadeti bir yerde yaptığında oradaki varlık senin o ibadetini kaydetmiştir. Günah işlediğinde de aynı şey geçerlidir. Senin günahını oradakiler kaydetti. Hem de her biri ayrı ayrı kaydediyor. Bir söz söylediğinde onu kaydediyor. Yarın kıyamet günü kitabımız elimize verildiğinde hep beraber bunu göreceğiz. Şahitlerimiz var yani. Nerede bir yanlış yapmışsak oradaki varlık ona şahittir. Nerede bir ibadet yapmışsak da bu böyledir. Nerede bir sefer Allah demişsek oradakiler buna şahittir. Evet, bunu onun için söyledim. Allah her şey üzerinde hafizdir. Allah hepsinin hafızasının neler kaydettiğini biliyor. Allah da onların üzerine hafizdir. Yani muhafazın üzerine muhafızdır. Eğer varlık Allah'a isyan etmemişse, Rabbini hamd ile tesbih ediyorsa, bu durumda gözümüzün gördüğü her şey bizden daha üstündür demektir. Belki biz, küçümseyici, hakir bir bakışla varlığa, eşyaya bakabiliriz. Ama öyle değildir. Bu bakış, doğru bir bakış değildir. Neye bakarsak bakalım, bu Rabbini hamd ile tesbih ediyor ve Rabbini hiç isyan etmemiş. Bunun için, acaba biz kendi kendimize, keşke ben de bir taş olsaydım, Demek işimizden gelmeli midir? Zahabe bunu söylemiş mi? Söyledi. Hazreti Ebu Bekir aynı öyle söyledi. Keşke taş olsaydım dedi. Bir taş olsaydım da Rabbime itiraz etmiş olmasaydım. Rabbim beni hesaba çekmeseydi. Bir taş olsaydım. Bunu söylerken öyle laf olsun diye söylemiyorum. Hazreti Ömer aynısını söylemiş. Keşke ölseydim, toprak olsaydım, Rabbim beni bir daha diriltip huzurunda hesaba çekmeseydi dedi. Hazreti Ali gene öyle söyledi. Keşke anam beni hiç doğurmayydı dedi. Hiç doğmuş olmasaydım. Acaba Resulullah Efendimiz de böyle söyledi mi? Resulullah Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam hayatında hiç keşke kelimesini kullanmamıştır, kullanmaz. Çünkü keşke demek doğru değildir. Çünkü hüküm olup bitmiştir bir kere. Bir daha keşke demenin anlamı yoktur. Keşke demek bir şey değiştirmiyor yani. Evet, Resulullah Efendimiz de söyledi. Nasıl söyledi? Ne olaydı? Muhammed'in Rabbi Muhammed'i yaratmış olmasaydı. Evet. Ne kadar ağır bir sorumluluk ki Allah'a kul olmak, abd olmak, ona halife olmak, olmaktansa olmamayı tercih etmek. Eğer bir taş olsa, bir ağaç olsa, başka bir şey olmuş olsa, Rabbine hiç isyan etmiş olmayacak çünkü. Çünkü Bu gerçekten utanç verici bir durum. Ve makânlerle alehimin sultan. Onun onlar üzerinde hiçbir hakimiyeti, hiçbir sultanlığı yoktur. Yoktur. Kimin? Şeytanın bununla beraber şeytanlaşmış olan insanlar. Hiç kimsenin kimse üzerinde bir gücü, bir hakimiyeti yoktur. Yani kimse kimseyi küfre sürükleyemez. Cehenneme sürükleyemez. Ne kimse sürükleyebilir ne de şeytan sürükleyebilir. İlla linnâleme men yu'minu bil ahiret. Eğer neden bunu böyle yaptığımızı soruyorsanız, Kimin ahirete iman edip etmediğini bilelim diye, görelim diye, siz göresiniz diye, anlayasınız diye. Eğer biri ahirete iman etmişse şeytanın peşinden gitmez. Şeytanın onun üzerinde bir gücü yok, bir yetkisi yok. İnsanların da yoktur. Min huwa huve min ha fi şek ahirete iman edip bir de ahiret hakkında şek içinde, şüphe içinde olanları birbirinden ayıralım diye. Ve Rabbake ala kulli şeyin hafiz. Ve senin Rabbin her şey üzerinde hafizdir. Her şeye hafizdir. Ve lezine tehezü min dunihi evliya. Onun dışında, Allah'ın dışında kendisine dostlar edilmiş olanlar, veliler edilmiş olanlar, yani onlara gelince, Allahu aleyhim Allah onlar üzerinde hafizdir. Onları görüyor, yani biliyor. Onlar üzerinde gözcüdür. Lamma ente aleyhim bir vekil. Sen onlar üzerinde vekil değilsin. Sen onların vekili değilsin. Kime söylüyor? Resulullah Efendimiz'e. Sana düşen, Allah'ın vahyini tebliğ etmektir. Eğer onlar Allah'tan başka kendine veliler ediniyorlarsa, dostlar ediniyorlarsa, bu durumda sen tebliğini yap, sen onlar üzerinde vekil değilsin. Onların hesabını sana sormam yani. İnna نَحْنُ نَزَلْنَزْ زِكْرُ Muhakkak ki bu zikri, bu Kur'an'ı biz indirdik. Ve inna لَهُ لَحَافِزُونَ Onu koruyacak olan da biziz. Onu muhafaza edecek olan biz. Allah Kur'an'ı indirmiştir, muhafaza edecek olan O'dur. Hiç kimse onu değiştiremez. Allah geçmişteki ümmetlere indirdiği kitaplar için böyle buyurmadı. Buyurdu ki, biz onlara indirdiğimiz kitapları onların alimlerine bıraktık. Onun korumasını onların alimlerine bıraktık. Siz koruyun dedik. Ama Allah indirmiş olduğu son kitabını Alimlere bırakmadı. Onu biz koruyacağız dedi. Korumuş müdür? Elbette ki. Allahu azim. Elbette ki korumuştur. Ama onların kitaplarını tahrif ettiği gibi bu ümmette kitabını tahrif etmiş midir? Elbette ki evet. Etmeseydi halımız böyle olmazdı. Ne demişler? Görünün köy kılavuz istemez görünüyor ortada yani. Allah'ın kitabına neler yaptığımız ortadadır. Allah onu okuyalım, anlayalım. Hayatımızı onunla yaşayalım. Onunla hazreti insan olalım, kamil insan olalım. Onunla ebedi hayatımızı kazanalım diye göndermiş. Biz ne yaptık, nasıl yaptık? Okuyup sevap kazanalım dedik. Ne kadar çok okudun, o kadar sevap kazandı. Sevap kitabı olarak. Yani kitabının konumunu değiştirdik. Onu değiştiremeyince konumu değiştirdik. Yetmez. Onun nuska kitabı yaptık, hadi nuska yapalım orada. Ayetleri yaz, az boynuna. Yaz, koy suda ez, iç. Yaz, bilmem ne yaptık. yetmez onu büyük kitabı yaptık. Ayetleri yazıp onunla büyü yapmaya çalışıyoruz. Allah gazap eder. Allah böyle bir kavme gazap etmez mi? Hadi anlayalım dediğimizde başlar volvale etmeye. Kim? Elbette ki önce İblis, şeytan sonra onlara uyanlar. Allah'ın kelamını nasıl anlarsınız? O çok büyük. O çok yüce. Ona dokunmak doğru değildir. Anlamaya çalışmak doğru değildir. O çok yüce. O zaten yücelerden gelmiş. Allah onu yücelerden aşağıya indirmiş. Sana indirmiş. Ona sarılıp yukarı çıkasın diyedir Sen ona sarılmazsan, onu sürekli böyle yukarı atarsan, nasıl yukarı çıkacaksın? Allah'ın ipine sımsıkı sarılın demedi mi? Nasıl sarılacaksın anlamadan? Allah'ın ipi Kur'an'dır. Evet. Allah kitabını korumuştur. Ona sarılmak isteyen, onu önünde bulur, elinde bulur, gönlünde bulur. Yeter ki istesin. Yeter ki şeytanın peşinden gitmesin. Onu muhafaza etmek bize de düşer mi? Elbette ki düşer. Emanet edilmiş çünkü. Emanet etmiş. Eğer biz onu gerektiği gibi anlamazsak, yaşamazsak nasıl muhafaza ederiz? Kur'an'ın bizde canlanması lazım. Yani bizim canlı Kur'an olmamız lazım. Allah kitabında ben sizden şöyle bir kul abd olmanızı istiyorum. Benim sizden istediğim kulluk böyle bir kulluktur. Abdiyet böyle bir abdiyettir. Ben sizden Hazreti İnsan olmanızı istiyorum. İşte Hazreti İnsan şöyle olunur diye kitabını indirmiş. O bir ibadet kitabı değildir. O bir ayın kitabı değildir. Hayat kitabıdır. Hayatımızın kitabıdır. ve hafiznaha min kulli şeytanir recim bir de onu her taşlanmış şeytandan koruduk muhafaza ettik kitabını şeytandan muhafaza etmiş şeytan oraya bir hile karıştıramaz vellezine tettahazu min dunihi Evliya Allah'e Onun dışında Allah'tan başka dostlara sarılmış olanlar Allah onların üzerinde gözcüdür, hafizdir. Vema ente bir vekil. Evet, sen onlar üzerinde vekil değilsin. Bir de kullarına neyi muhafaza etmeleri gerektiğini Allah beyan ediyor. Cenneti kazanmış olanları beyan ederken, ve li türujihiim hafizun. Onlar ki ırzlarını korurlar. Ve lәzīnәhum al-salawathiim yuhafizun. Onlar Namazlarını muhafaza ederler. Namaz, bizim bildiğimiz namaz kırınıyor. Bir de onun muhafazası varmış. Eğer namazı parçaladıysan muhafaza edemedin. Parçalayıp dağıtmışsın. İçi boş bir namazsa evet, içini muhafaza edememişsin demektir bu. Evet. Onlar namazlarını muhafaza ederler. Yani. Önce namazın nasıl kılındığı değil, namazı niçin kıldıklarını öğrenirler, bilir der. Niçin kıldığını bilmiyorsa, o namaz namaz olmaz. Nasıl kıldığını öğrenmiş, eğilip kalkıyor, duaları okuyor, namazı kıldım diyor. Bu namaz muhafaza edilmemiş. ruhu ölmüş bir namazdır. İçi boş bir namazdır. Taklidi bir namazdır. وَالَّذِينَهُمْ عَلَى <Sessizlik> Onlar namazları üzerinde muhafızlık yaparlar. Bu başka bir ayet. Namazları üzerinde muhafız. Namazda öyle bir duruşla duruyor ki Allah'ın huzurunda duruyor. Onun bir anını bile huzurdan çıkmadan eda ediyor. ikame ediyor. Namazı üzerinde muhafızdır. Namazını öyle koruyor. Ve inne alaykum lehafizun. Sizin üzerinizde muhafızlar var buyurdu. Ve hum ala salatihim yuhafizun. öyle. Onlar namazlarını muhafaza ederler. Aynı şekilde Ayet-i de buyuruyor. Gökleri ve yerleri muhafaza eden O'dur buyuruyor. Hafizu ala selavat. Namazlarınızı bu bir emir olarak geldi bu sefer. Namazlarınızı muhafaza edin. Ves-salatil ustah. Orta namazına dikkat edin. Orta namazınızı evet, muhafaza'ya dikkat edin. Ve kumu lillahi qanitib. Allah'ın huzurunda divan durun. Aslında ayet çok açık. Mesela müfessirlerimiz bu ayeti tefsir ederken, alimlerimiz bu konuda çok söz söylemişler. Orta namazı hangi namazdır diye, Allah namazlarınızı muhafaza edin dedi, özellikle orta namaza da dikkat edin dedi. Ama peşinden, وَقُومُ lillahi kaneti Allah'ın huzurunda divan durun dedi. Bu, bu ayeti tefsir ediyor. Yani son söz, Ayeti tefsir ediyor. Ama ne dediler? Bir kısmı orta namazı ikindi namazıdır dedi. Beş vaktin arasında duruyor dedi. Bir kısmı sabah namazıdır dedi. yasin namazı diyenler oldu bu arada. Gece namazı, teheccüd namazı diyenler oldu. Her biri bir şey söyledi. Yani her biri bir namaz için bu orta namazıdır dedi. Ama orta namazı bu değildir. En güzel söyleyenler orta namazı içinden çıkamayınca daha doğrusu orta namazı bütün namazlardır dediler. Bütün namazlar orta namazıdır. Ama o da olmuyor. Ayete uymuyor yani. Eğer bir ayeti anlamadıksa bizim kendi kafamıza göre ona mana vermemiz doğru olur mu? Yakışır mı? Yok. Bir şey söylemeyelim. Ben anlamadım diyelim. Bilmiyorum. Allah'ın murat ettiğini anlamadım demek lazım. Ne demek orta namazı? Söyledim zaten. Allah'ın son söylediği söz, ayeti tefsir ediyor bunlarla beraber. Nasıl anlaşılmadı? Ben de bunu anlamadım. Allah'ın huzurunda divandır diyor. Allah'ın huzurunda dur. Orta namazına dikkat et. Allah'ın huzurunda divandır. Bu namaz, beş vakit namaz değildir. Beş vakit namazın arasındaki vakittir. Namazın dışındaki vakittir. Divanda duruştur, huzurda duruştur. Yani namazda nasıl Allah'ın huzurunda duruyorsan, diğer vakitlerde de Allah'ın huzurunda namazda dur, divanda dur dedi. Allah'ın huzurunda durmayı Koru dedi, muhafaza et dedi. Hani buyuruyor da ayet-i de nerede olursanız olun, ister tek başınıza, ister başkalarıyla beraber olun, Allah'ın huzurunda olduğunuzu unutmayın. Bu inna Allaha iştere minel mu'minine enfusuhum ve emwaluhum. Allah müminlerden canlarını ve mallarını satın almıştır. Bi enne lehumul cennet. Onlara cenneti verme karşılığında Kimdir o müminler? Nasıl cenneti satın alıyorlar? Mallarını, canlarını nasıl feda ediyorlar? Yukatiluna nefise sabilillah. Allah yolunda savaşırlar. Ve yaqtuluna ve telu hem savaşırken hem öldürülür hem öldürürler hem de öldürülürler. Vaden <gülüyor> aleyhi hakka. Onlar üzerindeki vadimiz, onlara yaptığımız vadimiz haktır, hak olur. Böyle yapınca. Kitab-ı ve İncil'de ve Kur'an. Bu Tevrat'ta da böyledir, İncil'de de böyledir, Kur'an'da da bu böyledir. Allah'ın hükmü değişmez yani. Malını canını feda etmedikçe cenneti alamazsın dedi. Bütün kavimler için benim koyduğum ölçü budur dedi. Ve men evfe bi ahdihi Allah Kim Allah'a verdiği sözünde sadakat gösterirse, ahdine vefa ederse Ahdine Allah'a verdiği söz nedir? Ahde nasıl vefa eder? Allah Kur'an'da neyi söylenmişse ben iman ettim diyen onunla Allah ile ahitleşmiştir. Onun gereğini yerine getirmesi gerekir yani. Vaştabşiru bi bayi komulladi bayiatum bihi. Onları müjdele dedi Allah. Onlar bu yaptıkları alışverişten dolayı onlara müjdeler olsun. Alışverişi kiminle yapmışlar? Allah ile. Malını canını verip cenneti satın almıştır. Onlara müjdeler olsun. Bu alışverişten dolayı onlara müjdeler olsun. Ve zâlike hüvvel azim. İşte azim olan Fazilet budur, feyiz budur, kurtuluş budur. Bunu yapan büyük olmuştur, azim olmuştur, azim iş yapmıştır. Et tayibun, Allah yine cennetikleri anlatıyor, müjdelediği müminleri anlatıyor. Kime müjdeler olsun? Et tayibun, Tevbe edenler, Allah'a dönmüş olanlar onlara müjdeler olsun el abidun Allah'a abd olanlar. Tövbe etmeden Allah'a dönmeden abd görmüş. Evet. Tövbe edip Allah'a dönüp Allah'a abd Sonra onların halleri nasıldır Allah'a abd el hamidun hamd edenler. esayihul oruç tutanlar. er rakiun Rüka varanlar, ruku edenler. Allah'ın emri, hükmü karşısında eğilenler. Es-sacidun, secde edenler. Namaz kınanlar, Allah'a secde edenler. El-amirune bil-me'ruf. İyiliği emredenler, iyiliğe emredenler, davet edenler. ve nahuna ani'l münker bükerden kötülükten yanlıştan da ne yetmeye çalışanlar ne yetenler. vel hafizuna li hududillah Allah'ın hududunu muhafaza edenler Allah'ın hududunu muhafaza etmek Allah benim hududumu muhafaza et dedi nedir Allah'ın hududu eğer Tövbe etmezsek, Allah'a dönmezsek hududu muhafaza etmedik demektir. Allah'a abd olmaya çalışmazsak hududu çiğnedik demektir. Kul olduğumuzu, abd olduğumuzu unutursak, Allah'tan yüz çevirirsek hududu çiğnedik demektir. Allah'a hamd etmezsek, her işini güzel görüp övgüye layık görmezsek hududunu çiğnedik demektir. Oruç tutmazsak, oruç aç kalmak değildir. Allah'ın hükmünün dışına çıkmamaktır. Allah'ın emrettiği herhal da olsa onu yapmamaktır. Allah'ın güzel dediğine güzel demektir. Evet. Ruku edenler. Allah'ın emri, hükmü karşısında, takdiri karşısında eğilenler. Allah'a secde edenler. İyiliği tavsiye edip, kötülükten, yanlıştan da men edenler. Men etmek neymiş? Allah'ın hududunu korumakmış. Yapmayınca hududu çiğnemiş oluruz. Ve beşiril müminin. İşte bu müminleri müjdele. Böyle olanları müjdele dedi. Allah bunlara mümin dedi. Kiramen katibin. Kerim olan Kâtipler, yalemune ma tefâlûn. Siz her ne yaparsanız, onlar onu biliyor. İn kullu nefsinlema alayha hafizud. Hiç bir kimse yoktur ki, onun üzerinde bir muhafız olmasın. Onun yaptıklarını hevzeden muhafaza eden bir muhafız olmaz. Onlar kerim olan katiplerdir. Ve makana li müminin veya mümine hiçbir mümin erkek için ve mümin kadın için. İzze kadallahu ve resuluhu emre. Allah ve resulü o konuda hüküm verdiğinde o konuda Allah ve resulü bir hüküm vermişse ne bir erkek ne de bir kadın mümin için başka bir yol yoktur. En yekune lehumun خِيَرَتُ min emrihi. Onun Allah ve Resulü'nün hükmü karşısında başka bir tercihi olamaz. Yani Allah böyle emretmiş, Resulü de bunu böyle uygulamış dendiğinde ne bir mümin erkek ne de bir mümin kadın için başka türlü bir fikir beyan etmesi bir iş yapması düşünülemez. Böyle bir şey mümkün değildir. Eğer müminse tabi. وَمَنْ يَعْسِ ve وَرَسُولَهُ Kim ki Allah'a ve Resulüne asi olursa, yani emrini dinlemediğinde, Allah'a ve Resulüne asi olmuştur. Mesela, herhangi bir konuda, Allah'ın emri budur dediğinde, Evet, Resulullah böyle yapmıştır denildiğinde mümin fikir beyan edemez. Başka türlü onu yapamaz. Yapsa ne olur? O müminse bunu yapmaz zaten. Yaparsa Allah'a ve Resulüne asi olmuştur dedi. فَكَدَّلَّ delalen mübina. O apaçık bir delalettedir dedi. Mümin olmak sorumluluğu gerektiriyormuş. Allah'a ve Resulüne itaati gerektiriyormuş. Mesela özellikle dünyalık bir şey ortaya geldiğinde, Allah'ın emri söylendiğinde bakıyorsun ki kendine göre hüküm veriyor. Ya da kanuna göre. Ama kanun görüntü bu hakkı tanımış, böyle tanımış. Ama Allah böyle söylemiş. Allah insanı muhafaza eder. Yaratmış olduğu bütün varlığı, bütün mahlukatı muhafaza eder. Ama Allah yerde, gökte ikisi arasında ne varsa hepsini insanın hizmetine verdim buyurdu. Hizmetçiyi muhafaza etmesi başkadır. Hizmet edileni muhafaza etmesi başkadır. Varlığı muhafaza etmesi insan içindir. Ama İnsani kendisi için muhafaza ediyor. Kendisi için ne demek? Kendisine abd olsun diye, kendisine ayna olsun diye, kendisine halife olsun diyedir. Eğer müminler, Müslümanlar bunu anlamadıysa, din deyince, İslam deyince onu ibadetten ibaret zannettiyse, İbadeti niçin yaptığını anlamamışsa, ibadeti araç değil amaç olarak anlamışsa, böyle bir din nasıl Allah'ın dini olsun? Allah'ın dini olur mu? Bütün ibadetler araçtır. Namaz, miracın aracıdır. Oruç, nefsi tezkiye etmenin, nefsini kontrol altına almanın aracıdır. Bütün ibadetler böyledir. Amaç nedir? Amaç ibadet etmek değildir. Amaç Allah'a abd olmaktır. İbadet, abd olmanın gereğidir. Eğer bu özelliği insan anlamadıysa, hayatın gayesi nedir dediğinde, o ibadet etmektir dediyse, o hiçbir şey anlamamıştır. İstediği kadar ona alim denmiş olsun. Alim bu değildir. Alim Allah'ı bilendir. Alim kendini bilendir. Daha insanı anlamamış, Rabbinin muradını anlamamış. Allah ondan ne istiyor, onu anlamamış. Ne istediğini anlamayınca, onu kazanması da mümkün değildir. Kim çok, Taklit yapıyorsa tamam bu güzel Müslümandır diyor. Bu İslam'ı yaşıyor diyor. Evet Allah ayet şeride vuruyordu. Allah ölümü ve hayatı yarattı ki hanginiz daha güzel yaparsınız diye Allah güzel yapmamızı istiyor. Hayatın gayesi olarak güzel yapmayı söyledi. Güzel yapmak. İbadetlerimiz bizi güzelleştirmelidir. Bizim güzel şeyler yapmamız lazım. İnsanlar için, kendimiz için, başkaları için, varlık için. Eğer güzel yaparsak güzel oluruz. Allah bizi güzelleştirir. Dolayısıyla güzel yere layık oluruz. Ama kötü yapanlar, yanlış yapanlar. Onu ne adına yaparsa yapsın. Kimin adına yaparsa yapsın. Adam kötü yapıyor, yanlış yapıyor. Ben bunu Allah adına yapıyorum diyor. Küfür ediyor, ben diyor Allah adına küfür ediyorum. Tevbe safrılar. Hakaret ediyor, insanların etini yiyor, ölmüş kardeşinin etini yiyor, ben diyor Allah adına bunu yapıyorum. Hiç bu kadar terbiyesizlik olur mu? Böyle şey olur mu? Allah sana güzel yap desin, sen de yanlış yap, kötü yap, ben bunu Allah adına yapıyorum diye. Senin için örnek Resulullah Efendimiz değil mi? O öyle mi yaptı? İmana davet ederken öyle mi yaptı? Ya da mümin kardeşine öyle mi muamele etti? Öyle mi baktı? Bu durumda Resulullah Efendimizin örnekliğini kabul edememiş, peygamberliğini kabul edememiş. Ne demiş olur? Ben peygamber olmalıydım. Ben olsaydım böyle yapardım. Onun için ben de böyle yapıyorum. Evet. Allah'a ve Resulüne itaat etmediğimize bakmamız lazım. Resulünü kendimize örnek alıp almadığımıza bakmamız lazım. Ölçü budur. Hiç anlamadık diye bir şey yok. Bizim gibi bir beşer, canlı Kur'an olmuş... Bizim için örnek olmuş, Allah onu önümüze koymuş. İşte senden bunun gibi bir kul, bunun gibi bir abdolmanı istiyorum demiş. Resulullah Efendimiz'dir bu. Evet. Ne diyoruz? Sadakallahu azim, Allah doğruyu söylemiştir, gerisi yalan söylemiştir. Kim ne söylerse söylesin, yalan söylemiştir. Evet, bir şey sormak isteyen var mı? Eşim hasta, çalışamıyor, fitre verecek durumda değilim. Bu durumda ne yapmam gerekiyor? Allah bizi gücümüzden sorumlu tutar. Yapabildiğimizden sorumlu tutar. Gücümüzün yetmediği bir şeyle bizi sorumlu tutmaz, mükellef kılmaz. Evet, vermeniz gerekmiyor, sizin fitreyi almanız gerekiyor. Evet, arkadaşlar itikafi sormuş. İtikaf nedir diye. Ramazanın son 10 gününe girdik. İtikaf. Kıf demek durmak demek. İtikaf durmak demek. Allah'ın huzurunda durmak demek. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam itikafı hiç terk etmemiştir. Bir sefer hariç onu da kaza etmiştir. Ramazan'ın son 10 gününde Resulullah Efendimiz mescide girerdi. 10 gün boyunca oradan çıkmazdı. O 10 günü bütünüyle Allah'a ait kılardı. O 10 günü ibadetle geçirirdi, zikirle geçirirdi, tesbihle geçirirdi, tefekkürle geçirirdi. Allah ile, bütünüyle o 10 günü Allah'a ait kılardı. Evet, sahabe de öyle yapmaya çalışıyordu. 10 gün olmasa da artık kaç gün yapabildiyse öyle yapmaya çalışıyorlardı. Bunun içinde bu bir sünnet. Resulullah Efendimiz hiç terk etmediği bir sünnet. Bizim de en azından bir günümüzü, olmadığı bir gecemizi, olmadığı beş saatimizi ya Rabbi bu beş saatimi sana vakfediyorum. Vakti, zamanı Allah'a vakfetmek. Bütünüyle ibadete ayırmak, Allah'ın huzurunda durmaya ayırmak. İtikaf. Arkadaşlar burada itikafa girebilirler ama o vakti, zamanı Allah'a ayırmaları lazım yalnız. Gönülleri başka bir şeyle meşgul olmaması lazım. Yani bu sohbetten sonra mesela itikafa girer, ertesi günkü sohbete kadar. İttikafa girince mümkün mertebe kimseyle de konuşmaması lazım. Bir tek abdest için dışarı çıkabilir. Hatta çıkarken de böyle sağa sola bile bakması doğru değildir. Yani Allah'tan başka bir şeyin gönlüne gelmesi doğru değildir. İttikaf böyledir. Soranlar bayan kardeşlerimizdir. Onların tabii ki çocukları vardır. Şartları buna müsait olmayabilir. Bunun için onlar da zamanı ona göre ayarlamaya çalışsınlar. Bir saat olsun, iki saat olsun, üç saat olsun böyle müsait olduğu zamanda birkaç saatlerini Allah'a vakfetsinler. Allah'ın huzurunda durarak itikaf etsinler. İtikafla ilgili başka bir şey daha söyleyeyim. Sahabeden biri itikaftadır. Mescitte. Başka biri geliyor sahabeden. Namazını kılıyor. Biraz üzgün bir hali var. İtikaftaki sahabe merak ediyor. Bu Resulullah Efendimiz'den sonraki bir dönemdir. Diyor, itikaftaki yaklaştı, merak etti, sordu. Hayırdır böyle? Üzüntülüsün, sıkıntılısın, bir sorun mu var, bir şey mi olmuş? Diyor, sahabe önce yok dedi, bu ısrar edince birine borcum vardı dedi, onu ödeyemedim, onun için zor durumda kaldım, ona biraz sıkıldım dedi. Eğer itikafa giren, oradan çıkarsa itikaf bozulur yani. İtikafını bozmuş olur. Niyetine göre. Yani kaç günahiyet etmişse çıktığında itikafi bozulmuş olur. Yani geriye dönüp onu tamamlayamaz. Bozuldu itikafı. Namazı bozmak gibi yani. Allah bununla beraber ayet-i kerimede itikafa girenler için eğer itikafa girerseniz bu durumda evet hanımlarınıza da yaklaşmayın buyurdu. Tam itikaf yani. Onun bir de böyle bir şartı vardır. Diyor sahabe dedi ki gidiyoruz. Gidiyoruz senin işini göreceğim. Diyor öteki dedi ki sen çıkarsan senin itikafın bozulur. Diyor o dedi ki sahabe işi bilen işte. Ben Allah'ın Resulünden duydum. Sayı tam hatırlayamadım. Bir kardeşinin sıkıntısını gideren Gidelimmesi 100 itikaf ya da 1 senelik itikaftan daha kaybıydır. Dediğini duydum. Bir itikafı bırakıyorsan 100 tanesini kazanıyorum. İşi bilmek. Bir kardeşinin işini görmek, onu sıkıntıdan kurtarmak, Nasıl böyle büyük bir nimetse, aynı şekilde bir kardeşine sıkıntı vermek de nasıl bir musibettir, bunu da anlamak lazım. İsterse o iki kelime olsun. İki kelimeyle sıkıntı vermiş olalım. Israrla ne diyoruz? Güzel yapmak diyoruz. Güzel yapmak. Güzel yapan güzel olur diyoruz. Bunu kime yapacak, kiminle yapacak? Elbette ki insanla. Onun için insan, insan için cennet de olur cehennemde olur. Evet, insanlar bizim için cennet olsun. Onları kendimiz için cehenneme sebep kılmayalım. Evet, Ramazan'ın son o gününe girdik. Ramazan deyince onu ne olarak anlamak lazım? Kur'an'ın inişini kutlamak olarak anlamak lazım. Ramazan ayı geldi, Kur'an-ı Kerim Ramazan ayında inmiştir, Kadir Gecesi'nde inmiştir. Kadir Gecesi'ni de Resulullah Efendimiz ne buyuruyordu? Ramazan'ın son 10 gününde arayın buyurmuştu. Yani Kadir Gecesi'nin gölgesine girmişiz. Geçi her gece geceyi Kadir olarak bilmek lazım. Eğer Allah'ın ayetleri bir gönüle inerse, inmeye başlarsa, o gönülde evet, kadri yüce gece olur. Kadri yüce gönül olur. Kadir gecesi gibi. O gönül bin kat daha ne olur? Kıymetli ve değerli olur. Bir ayet inerse. Ama bu ayetin hangi ayet olması gerekir? İkra bismi rabbikellezi halak olması lazım. Yani Allah'ın ismiyle okumaya başlaması lazım. Allah'ın ismine, Allah'ın ismini okumaya başlaması lazım. Başlarsa, Kadir Gecesi nasıl ki bin aydan daha hayırlıysa, geceler içinde böyle özel bir konumu varsa, bu ayette, Kur'an'da, Kur'an'ın ayetleri de bir gönüle inerse, o da insanlar içinde onu böylesine kıymetli ve değerli, şerefli kılar. Kadir gecesi bir gece değildir. Eğer bir gece olsaydı kesinlikle onu bilirdik. O geceyi beklerdik, gerekeni yapardık. Kadir gecesi demek, Kur'an'ın indiği gece demektir. Kur'an senin gönlüne indiğinde, senin Kadir gecen o gecedir. Gündüzse Kadir günün o gündür. Onun için hep söylediğimiz şey nedir? Gönlümüzü açalım, Allah'ın ayetlerini anlamaya çalışalım. Allah'ın ayetleri gönlümüze insin, gönlümüz kadirli olsun. Gönlümüzün kadir gecesi olsun. Ne zaman bir ayet senin gönlüne indi, sen ona iman ettin, işte o gece senin için kadir gecesidir. Evet. Allah her gecemizi kadir gecesi eylesin inşallah. Amin. Her günümüzü de kadir günü etsin inşallah. Amin. Hayatımızı, dünya hayatımızı Ramazan eylesin inşallah. Amin. Ahiretimizi, yarınımızı da bayram etsin inşallah. Amin. Allah hepinizden